40 hadis Riyazu Salihinden seçmeler 2 Gerçek baba yiğit güreşte rakibini yenen değil öfkelendiği zaman nefsine hakim olan kimsedir. Nevi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, o şey kabul edilmez. Bir iyiliğe öncülük eden kimseye, o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız kadınlarına karşı hayırlı olanlardır. Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır. Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin. Gerçek zenginlik Mal çokluğu değil gönül tokluğudur. Temizlik imanın yarısıdır. Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez. Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihat ediniz. Harp hileden ibarettir. Satışta, alışta ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin. Allah hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Mümin cennete girinceye kadar hiçbir hayıra doymaz. Allah'a hamd ederek başlanmayan her önemli iş bereketsiz olur. Kim bana bir defa salatü selam getirirse bu sebeple Allah Ta'ala da ona on misli merhamet eder. Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları bana en çok salatü selam getirenleridir. Yanında adım anıldığı halde bana salatü selam getirmeyen kimse perişan olsun. Cimri yanında adım anıldığı halde bana salatü selam getirmeyen kimsedir. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah'tır. Dua ibadettir. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Musa radıyallahu an şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman en üstündür diye sordum. Dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimse cevabını verdi. Her Müslümanın öteki Müslüman'a kanı ırzı yani namusu ve malı haramdır. Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter. Birbirinize Allah'ın laneti, gazabı ve cehennem azabı ile lanet ve beddua etmeyiniz. Olgun mümin, yerici, lanetleyici, kötü iş ve kötü söz sahibi olamaz. Bir yumurta bile çalsa Allah hırsıza lanet etsin. Ana babasına lanet edene Allah lanet etsin. Kestiğini Allah'tan başkası adına kesene de Allah lanet etsin. Müslümana sövmek fasıklık, onunla savaşmak küfürdür. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önceden ahirete göndermiş olduklarının sonuçlarıyla baş başadırlar. Zandan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalan olanıdır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Sözde ve işte ince eleyip sık dokuyan, haddi aşan kimseler, Helak oldular.